بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضع دابل القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وَبَلَّٰيَنَا رَسُولُهُنْ نَب۪يُ الْهَاشِنْ يُلْكَر۪يمِ Ya İlahe'l-Âlemîn! Zahir ve batınımızı envari imaniye ve Kur'an'ı ile münevver eyle, eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masûn ve mahfuz eylem! Tevfikatü Sübhaniyen'i bizlere yâr eylem! Hakayka gönüllerimize aşina eylem! namızı Cennet ve Cemalullah şerefiyle şeref ya Resul-i ile. Şeref ve Amin. O'nun hürmetisine gidil Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Bir evvelki hafta Meydat'ın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 Vaad ettiğim üzere önümüzdeki derslerde Rabbin ahirette nimet adına veya azap adına bizim için vadettiği veya vaidde bulunduğu hususların birer müeyyide hüviyetinde takdimini düşünüyorum. Daha evvel ariz olarak arz ettiğim haşre iman meselesini sadece bir müeyyide olarak safahatıyla size takdim etmeyi düşünüyorum.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 İnsaniyetin muktezası, O'nda çok âli yüce duygular vardır. Maddesiyle, manasıyla, O çok yüce yüksek şeylerle donatılmış bir varlıktır. O yüce varlığı anlatırken Allah Celle Celaluhu kasemle alır, kasemle anlatır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Kasem olsun ki insan ahsen-i takvime mazhar ettik. Kainatın muallâbi takvimi, bütün kainattaki hakaikin fihristim.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 İnsan denince bugün insanlığından insan utanıyor. Zira insan denince sokaklarda, sağa sola saldıran bir kısım kobralar insanın aklına geliyor. İnsanlara kıyan, kast eden, insanı sevmeyen, insanlık manasına karşı saygısızlık yapan, Meley i sakinlerin kemerbeste-i içinden, o yüce varlıkların adeta bir kulluk havası içinden, karşısında temennâ kestiği insan,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 Takip ettiğimiz sitilde buraya intikal etmiştik. Sitilde de bu noktaya gelmiştik. Beşer tarihinde tekrarlar vardır. İbret alınmayan, ders alınmayan hadiseler tekrar ber tekrar insanlığın karşısına çıkar durur. Seyyidine Hazreti Adem'den kainatın efendisine kadar aynı cinsen birbirine yakın benzer hadiseler çereyan etmiştir. İnsanlar ders alsınlar diye.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 alabildiğine denatem, çok kötü hissetlere saplandığını müşahede ediyoruz. İnsanca yaşamanın altüst olduğunun, tecavüzün baş kaldırdığının, anarşinin insanlığı huzursuz ettiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Allah'ın nebisinin boynuna bile ip takıp sokaklarda sürükleyecek kadar beşer çağırından çıkmış ve şirazeden çıkmıştır. Yıllarca, senelerce kapılarını dövüp, ey insanlar Allah birdir deyin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 Devrine göre fünun Müsbete'yi onlara intikal ettiriyor ve teksip görüyor. Kur'an ifade ediyor. Kezzabet kablehum kavmi Nuhin fekezzabu abdenam. Senden evvel onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi de ve yalanlamaya sapsın. Fekezzabu Abdan'a kulumuzu tekzip ettiler. Benim kulumu gönderdiğimi tekzip ettiler diyor. Ve kalu mecnun deli dediler. Vazducir, vazgeç bu işten dediler.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 Aziz saydın, şu cemaate sözümü dinletemiyorum. Ve mağlubum Allah'ım diyor, fantasir. Sen yardım et. Fedea rabbehu enni mağlub, fantasir. Bu işin bir yönü. Bir nebinin, suzişi namelerle Cenab-ı Hakk'a yakarışı ve yalvarışıdır. Fefetahna ebu vabet semai bime immün hemir. Şakır gökten akan yağmurun kapılarını açtık. Yerden fışkıran suların kapılarını açtık. Denizleri dalgalandırdık, bir Atlantis esrarı cereyan ediyor gibi, okyanuslar karalara taşıyor gibi bir hava, bir hal meydana getirdik. فَفَتَحْنَا اَبُوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِمْ Gökten ve yerden şakır şakır akan ve kaynayan suların cezverlerini açtık ve yeryüzünü sele verdik. فَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ اُعُونَا فَالْتَقَالْ مَا وَعَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ Su takdir edildiği noktaya kadar, kerteye kadar yükseldi. Rabb'in sınır koyduğu limite kadar yükseldim. وحملناه على ذات الواحم ودسر تجريب أعيننا جزاء لمن كان İz Bir avuç insanla sonra vapura binilmesin. Sonra o dalgaların öldürücü dalgaların içinde sahtola çalkalana çalkalana sahilin selamet aramasın ve çekip bir tarafa gitmesin. Cüdü üzerinde karar kılmasın. Kur'an bir vakayı anlatırken tatlı felsekeler halinde bir hadiseyi böyle bitiriyor. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim arkadan? Ve terakna ayet talim müddekir. İsyan ettiler ve baş kaldırdılar. Refah ve saadet kendilerini çığızdan çıkardı, şirazeden çıkardım. Taşkınlığa sattılar. Refahın verdiği rehavet içinde öldüler, manen öldüler ve sonra biz maddeten de onları öldürdük. Suya gark ettik. O türlü kirlerden yer yüzünü temizledik. Vatarakina ayet. Sonra arkadan gelenlere de bir ayet bırak. İster esrar yazarları, ister üstur'a yazarları yaza dursunlar. Vatarakina ayet fehel müddekir. Düşünen birisi yok mu? Henüz düşünme kabiliyetini kaybetmeyen birisi yok mu? Şu tarihi tecrürlerden ders alacak birisi yok mu? Daima refah ve saadetin gafil gönüller için ölüm getirdiğini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 Vurana elsiz, sövene dilsiz ve kendi gönülsüz bir nebi görünüz. Yüzündeki tükürüklere mukabele etmiyoruz. Başına inip kalkan yumruklara mukabele etmiyor, Böyle bir nebi görünüz. Ve yıllarca her türlü şeylere katlanarak, bu mevzuda tahalük göstererek, irşat yapan bir nebi görünüz. Cemaatın tuğyanına da bir göz atmaya çalışınız. Bir tarafta livatanın şahı olduğuna mı?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 İçinde yaşadı, devreye çeki düzen verme, mesuliyetini kendine ait bilen, mesuliyetini müdrik olduğu ve kendinden bekleneni yaptı, yerine getirdi. Arkadan beşer yine refah ve saadet elde ettiği zaman yine kendisine yapılan hatırlatmaları unuttu, tizkarları unuttum. Yine şirazeden çıktım, yine gemi azıya aldım, yine mütecaviz kesildim, yine sağa sola saldırdı, tarihi tekerrür bunlar beşer der altın diye tekerür edip bir sinema şeridine takılmış gibi tekrar ber tekrar beşerin nazarını arz ediliyor. Biz bu tekerürler içinde Seyyidina Hazreti Salih'i görüyoruz Semud kavminin başından. Hazreti Hudu görüyoruz At kavminin başından. çeşitli Kur'an surelerinde bunlar tafsilen anlatılmakla beraber bir surede icmalen anlatılıyor. Fa amma temudu fa ıhliku Talih baş kaldıran Semut kavmine gelince tağiye ile helak oldu gittiler. Altları üstlerine geldin. Korkunç ilahi afet, semavi afete maruz kaldılar. Kökünden kesilmiş ağaçlar halinde yok edildiler. Bu arkadan diyor ki: "Femma adun sauhliku birihin, harsarin atiyeh, sahharaha aleyhim sab' layalin ve semaniye ayamin husuman, fatra al-qauma fiha kânnem ağaz nخلin khâviye fe zekeye bakın sahal terâlâfun min bâkiye at kavmine de dikkat ediniz at kavmine gelince onların talalet ve tuyanları karşısında akıllarını başlarını alsınlar diyem. arkadan gelenlere ders olsun diyem. tarihi tekrürler yeni bir mana yüklensin tekeffül esin beşere takdim ve hediyesin diyem. Üzerlerine Allah muttasıl kasıp kavurucu fırtınaları gönderi Bir <gülüyor> rüyin serserin Ortalığı kasıp kavuran ateşten fırtınalardı bunlar. İsabet ettiği her yeri kasıp kavuruyor, bir canlı adına bir şey bırakmıyordum. Yedi gün sekiz gece onların üzerindesti durdum. Bir hafta bir tamami ham. Senelerce kendilerine yapılan hatırlatmaları dinlemeyen insanlara çok acı bir hatırlatma yapıldım.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 bir mezar destanı yazıyor, geriye kalanlara bırakıyordum. Habibi zişanım! فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَا كُأَنَّهُمْ عَجَاتٌ نَخْلٍ خَاوِيًّ Sen bir o cemaatin yanına gidiversen, siz de gidiveriniz, sözlerle, beyanlarla onların yanına bir gidiverseniz, o afetle musibete tutulmuş cemaatin,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 kأنها أعجاز نخل خاوية. و ثورا بقف هل ترى لهم من باقيا؟ bak habibim dikkatle bak. Onlardan geriye kalan bir şey görecek misin? Onlar da umranlar kurdular. Bah ve bahçeler içinde salına salına gezdiler, reftare gezer gibim. Şimdi bak bakalım geriye bir şey bıraktılar mı? Onlar da bir mezar bırakıp gittiler. Tarihi tekerür. Der salınsın diye bir mezar bıraktı gittiler. Mezar taşlarını okuyacaksınız.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 hazret Salih'e kadar yürüdü, Beşer yine tuğyan ve salalet içine daldı. Yine başına gelenler geldi, yine derbe ve perişan oldu, altı üstüne geldi, yine medeniyeti yıkıldım. Tarih tekerrürlerle dolu devam edip geliyor. Beşer ders alsın, 20. asıra kadar yüzlerce hadise muzam birbirine takılıp, Beşer'e ders versin diye geldi ama, 20. asrın insanı bunlardan ders alma niyetinde değildi. Hazreti Lut Aleyhisselam, bir, birkaç peygamberin bir anda bulunduğu bir devirde belli bir yerde, sodum, godum gibi yerlerde Allah'ın emirlerini kendi cemaatına tebliğ ediyor. Cemaatinde ciddi bir hastalık var. Günümüzde bulunan pek çok hastalıklardan sadece bir tanesi. Livata hastalığı var ve içtimai içten içe kemiriyor. Lut Aleyhisselam bu korkunç hastalıkla, bu seratanla, yaka paça boğuşuyor, mücadele ediyor. Allah bu cemaatını da üstüne getirecektir. Böylesine hissizlik içinde, duygusuzluk içinde, insani melekelerini ayak altına alan, insan olarak yaratılmış insanın behayimce yaşamasına müsaade etmeyen Hazreti Allah onları da tüketecektir. Ve ca ehlul medineti yestebşirun. Melekler Lut aleyhisselam'ın yanına gelmişler görkemli delikanlar halinde. Gel gör ki bu hastalığın müptelası olan cemaat, peygamberlerinin evine gelen misafirlere tecavüz etmeyi kararlaştırdılar. Vaca اَحْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبُشِرُونَ Soluk soluğa kapısına kadar koştular, sevinç ve beşaret içindeydim. Kurtlarını döküyor ve seviniyorlardım. Elde ettik diyorlardım. Memnuniyetlerinin haddi bayanı yoktum. Bir nebi hiç olmazsa cemaati içinden. Bu korkunç hastalığın önüne geçemese dahi, kendi misafirlerini korumak istiyordum. لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْاوِ diyecektir. Ah benim bir kuvvetim olsaydım, ah sırtımı sağlam bir yere dayasaydım, size verilecek dersi ben bilirdim diyordum. Bu maddeten bir cemaat karşısında, fiilen onlara bir şey yapamamanın ısrabını içten içe duymanın ifadesidir. قَالَ <gülüyor> اِنَّهَا Ey cemaat rezilsiniz biliyorum. Fakat bunlar benim misafirlerim. Allah aşkına benim misafirlerim mevzuunda rüsvayet etmeyiniz. Fettakullaha ve la Allah'tan korkun sakının. Allah'tan utanın beni rezil etmeyin. Misafirlerim bunlar benim diyordum. Ve bir sürü konuştuktan sonra bir nebim ayaklarının bağı çözülmüşlük içinde cemaatine şöyle diyordum. Kale inna ulay Bunlar benim kızlarım daha temizdir. İsterseniz bunları alın ama misafirlerime dokunmayın benim diyordum. Ve müstehziane şöyle diyorlardı: "Ey lut biliyorsun ki o kızların da hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi, ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorsun" diyorlardı. Şiraz'dan çıkmış bir cemaat. Ve akada Derken onları da bir sayha yakalayıverdin. Ateşini yakıcı ve gözlerini kamaştırıcı bir sayha yakalayıverdin. Feci alna aleyha safiha. Bu antarın aleyhim hicearet Yer lavlar mı pıskıttın? Yerin belli bir kesimi yerin dibine mi battın? Lutgöl o suretle mi meydana geldin? Deniz seviyesinden 200 metre derinlik böyle bir yıkılmadan ötürü mü meydana geldin? Ama Allah beyanı süpanisinde şöyle diyor. Altların üstlerine getirdik ve başlarını ateşten taşlar saçı verdik, sicir saçı verdik. Herkesi taşlayı verdik, rejmedik. Bu kötü fiili yapanlar belki recim edilmeleri gerekiyordu. Bir nebi bunları irşat etmek istedim. Nebinin irşatı ve ikazatına kulak kapadılar. Kalp ve ruh gıda tızdığı içinde çırtkalıklarını, şirazeden çıkmışlıklarını yaşadılar. Biz bu defa onları başka türlü rejmedik.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 İnsanlığı irşad etmek için, say ve gayret içinde bulunduğu dönem, tarihin yazılmaya başladığı devre için eratlar. Beşer ders aldı mı, mı Allah bilir onun. Biz beşerin bunlardan da ders almadığını görüyoruz. Beşer bunlardan da ders alsaydı çığırtkanlıklarına, şirazeden çıkmışlığına devam etmeyecekti. Zira yine Kur'an'ın ayatü beyinatını o devirden sonra, ayatü beyinat içinde o devirden sonra, Keptilerin, firavunların aynı şiradeden çıkmışlık içinden arkada adeti onlar da birer mezar taşı halinde ehramları bırakıp yıkılıp, yıkılıp gideceklerini görüyoruz. Ve arsaln aleyhimu't tufan ve'l mufassalat mufassalat ve Allah başlarına yağmur yağdırdı kah kan yağdırdım. Kah kurbağa yağdırdı. Ne keyfiyete yağdırırsa yağdırsın. Keyfiyeti ne olursa olsun meselenin. Beladan belaya, musibetten musibete maruz bıraktım. Kendilerine gelsin. Akıllarını başlarına alsın. Şu sahibi kainatı tanısın. Allah'ın muhteşem sanatları karşısında idrak ve şuurlu ona teveccüh etsinler diye ihhat. Fantakamnahum feahadnahum fil <gülüyor> yem takam مِنْهُمْ فَاَخَذِنَا هُمْ فِي الْيَمْ Bu da onun fezlekesi. Onlardan da intikam aldık. Bu onları da deryanın içinde gark ettik, bastırdık hepsini ve bitirdik. Onlardan da geriye ibretler ve ayetler bıraktık. Gidersiniz siz boylarını, bozlarını ölçersiniz o ehramların. Kendileri için mezar olmuş ehramların içinde dolaşır. Tarihlerini okumaya çalışırsınız. Haddi gördüğünüzle gördüğünüz ve göreceğiniz...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 Başka milletlerin esareti altına düştükten sonra hor, hakir ve zelil olmuşlardır. Dünü böyle muhteşem olan, bugünün zihnini zihniyetini dahi ehramlarıyla şaşkınlığa sevk eden zıptiler bugün yeryüzünde başkalarının esareti altında sefil ve perişandırlar. Bu da ayrı bir dersi, Beşer'in ders almadığını kendine gelmediğini gösteriyordum. İsrail oğulları bu derslerin verildiği muhitte yetişiyormuş.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 bu onlar için bir müeyyide olmaz ve olamazdı. İstikamete gelmesine, gelmelerine dahi olamazdı. Olamadığı için onlar da şirazeden çıkar. Ve Kur'an bu defa onların destanını bize intikal ettiriyor. İbret alalım diye. Vakayna ila bani İsraile fil kitab. La tufsidun fil arzi merreten ve la ta'lunu uluan kabiran. Feiza jaa'a va'duhu fecaesu hilal adiyar ve kana vaadamen mafuulem sonra rededna lekumul karrate aleyhimu amdadnakum bi amwali ve banin ve cealnakum azim kitapta ben İsrail içinde şu hükmü verdik şu kazayı verdik peygamberlere baş kaldıran nebileri keten kendi peygamberini çarmaya germeye teşebbüs eden Başındaki Hazreti Yahya ve Zekeriya'yı şehit eden abi zahit kendini ibadete vermiş. Tevrat'ın tercümanı sayılan bu yüce iki peygamberi şehit eden katlerine teşebbüs eden. Ben İsrail için hüküm verdik, kestikmiştik, karara bağladık diyorum. La <gülüyor> tufsidun fil ardı merateyn. Siz yeryüzünde iki defa korkunç fitne ve fıtat çıkaracaksınız. Yeryüzünü her cümerce salk edeceksiniz.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 Fakat ibadennena sözüyle Allah tekrim edip zat-ı izafe ettiği bir kısım kullardan bahsediyoruz. Bu bu kullar topluluğu bana Hazreti Ömer kumandasındaki sahabi ordusunu daha güzel anlatıyor. Kutsi şerifin içinde dolaşacak ve size bir ders, bir dersi ta'dîf verecekler. Her sokakta sizi yakalayacaklar. Fitne ve fesadınızın kökünü kesecekler sizin.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 Tüm meradadna lakumul karra talehim. Sonra bir kere daha size başkalarına karşı galibe verir. Bir kere daha sizi tarihi tarihte sahneye sürü veririz. Bir kere daha size bir senaryo verir onu oynamanızı isteriz. Tüm meradadna lakumul karra talehim. Bir kere daha onlara galibe veririz. Bir kere daha Yahudi milleti derlenir toparlanır. Ve emdadnakum bi Mal ve servet bakımından zenginleştirir, yeryüzünün zengin devletleri haline getirir. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَف۪يرًا Ve yeryüzünde çok yerlerde size ait adam, aynı aynıştan gelen insanlar olması itibariyle bir hayli nefil de veririz. Cemaatinizi oldukça kalabalıklaştırırız. Her devlette sizin sesinizden ve sözünüzden bahisler olur. Her yerde sizden bahsedilir. Beyanı Kur'an'ı içine girdiğiniz zaman her meseleyi çok açık ve seçik görüyorsunuz. İn ahsantum ahsantum li anfusikum, ve in asatum falham. Eğer ihsan ederseniz iyilik yaparsanız bu sizin için olacaktır. Ve in asatum falham. Eğer bir kötülük yaparsanız o size ait olacaktır. Onlara ait olacaktır. İn ahsantum ahsantum li anfusikum ve in asaetum feleham feiza defa işi fitneye götürdüğünüz zaman şu Allah'ın malla parayla servetle size yardım ettiğinden sonra yeniden maddi refah ve refahat sizi çılgınlığa beşer için zararlı olmaya sonra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 kulefâ Raşidin devrinde seyyidini Hz Ömer'e tecavüzden alındım. Daha sonraki devirlerde Müslümanlık içine batınilik gibi, Neoplatonizm felsefesi gibi, işrakiye mektebini açıp batının yanlış felsefesini Müslümanlar içine sokma gibi ve daha çeşitli ahlaksızlıkları beşer içinde Müslümanlar içinde temsil etmek gibi çeşitli fitnelere sebebiyet verdiklerini görüyoruz. Fakat bunlar müteferrik hadiselerdir. Yirminci asra, on dokuzuncu asra doğru beşer tırmanırken, Yahudi inşan, insanlık çapında en korkunç oyununu oynayacaktır. Bir taraftan materyalizmi, vateizmi çıkaracak sahneyi beşerem. Bununla beşeri birbirine düşürecek. Daha evvel başka zihniyet, başka düşünce ve başka sistemleri de suni olarak o sahneye sürüyor. Onunla boğuşturuyor bu beşeri birbiriyle. Yirminci asırda ise tamamen maddiye dayalı, tarihi maddeciliğe dayalı,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 Yahudi milletinin de etnografik bir müze haline gelmeye doğru gittiğini görüyoruz. Nuh kavmi gibim, Hut kavmi gibim, Salih kavmi gibim, Hazreti Musa'nın kavmi gibim, Hazreti Lut'un kavmi gibim felaket ve halakete doğru gittiğini görüyoruz. Daha evvelki ihbari ilahi tahakküti için, daha sonraki de tahakkuk kanatı kat iyası intizar ediyoruz. İnsanlığa zararlı olanların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 Ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselam saadetin ifadesiyle Hazreti Muhammed gibi bir kaptanı bulmuştuk içinden yer yer mukarrebine yakışan davranışları tayin edemediği için onlar da tokat yemiş onlar da te'dibe maruz kalmışlardır. Ve yawma huneyn iz acabakum kasratukum falam tun ankum şey'en wa taqat aleikum al-ardu bima thumma mudbirin ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ ala عَلَى ve وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ <mu'minin> Güneyn günü siz çokluğunuzdan öbürlendiniz. Bu cemaatin karşısına artık çıkılmaz dediniz. Mekke'yi fethetmiştiniz. Muzaffer bir orduyla Taif'e doğru gidiyordunuz. Bu muhteşem ordunun karşısında durulmaz diyordunuz. Bu millet artık çağlayanlardan hızalmış gibi bütün beşeri tahta hakimiyeti altına alacaktır diyordunuz. Ve siz havuzunun karşısına çıktınız. Falan tuhna ankum şey an. Kesretiniz hiçbir işe yaramadı. Gerisin geriye dönüp kaçmaya durdunuz. Nebi'nin azmi iktam olmasaydın. Devesi üzerinde ben Allah'ın nebisiyim bunda yalan yoktur deyip devesini mahmuzlayabilir ya sürmez olmasaydın. Bozgun Mekke'ye kadar devam edecektiniz. Falan tuhna ankum şeyan ve taqat aliyumul ardu bima ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ yer çok geniştim, Mevzi alacak yerler vardı, fakat yer size dar geliyordu, kaçacak yer arıyordunuz. Sonra da kaçtınız ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Sonra Allah nebisine ve müminlere tekine ve itminan verdiniz. Derlenip toparlandınız, kabahatınızı anladınız, içinizi kontrol etmediğinizi anladınız, Hiç müşahedesinden mahrum yaşadığınızı anladınız. İçinizi müraşbeye ve müşahedeye başladınız. Allah size çekine ihsan iletti. İdbarınızı ikbale çevirdi. Bozulmuşken yeniden Allah size bir galip durumu verdi. ise şöyle anlatıyor: Ula kadı sadaka kumullahu aada. Hatta iza fesiltun ve tenazatun fil amrul. Wa min badim ma men dünyâ ve men ve bi izni hatta idha fashiltu wa tanaaza'tum fi l'amr wa ataytum min ba'di ma arakum ma minkum man yuridud dunya wa minkum söz vermişti zafer va size zafer vaat etmişti söz vermiştim o zaferi allah yarattım vaadini yerine getirdim ve siz biçiyordunuz karşınızdaki düşmanları. kılıçtan geçiriyordunuz ama sonra birden bira durum değiştim ganimet sevdasına tutuldunuz, dünya karşısında eğildiniz, biz de bir şey elde edelim dediniz. Mukarrabına yakışmayan şeydi bu. Vakıa onların bu yaptığı şeylerin hepsi meşru idi ama. Kâmet-i olduğu için, Allah huzurunda yüce bir cemaat bulundukları için, başlarında Hz. Muhammed gibi bir fiştar bulunduğu için sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Nuhu gemide gemiyi idare eden bir kaptan olarak buldukları, bildikleri için, bu kadarcık kabahatlerinden dolayı tehdit ediliyorlar. Terbiyeye tabi tutuluyorlardım. Sonra da Allah Celle Celaluhum, yeniden sizin ikbalinizi itibara çevirdim. Muzafferken mağlup ettim. Gururunuzu kırdım. Onurunuzu yaraladım. Orada kan irin içinde kaldınız. Mecruh olarak Medine'ye döndünüz. Ashab-ı Resulullah için de sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Vakabiz, Onların böyle öylesiye mücadele verdikleri sahalarda, mücadelelerini daima takdirle karşılar, kendilerini tebcil eder, o büyük topluluk karşısında terpilü eder iki müklüm oluruz. Bu bize ait bir vazifedir. Fakat beyanı Kur'an içinde, onların yüzüne inen bir tokat meselesine gelince, kendilerinden beklenen şeyi yerine getirmedikleri için, Cenab-ı Hak onlara verdiği terbiyeyi de bize anlatıyor, ta ders alalım. Bu tarihi tekerrürlerden ders alalım da tekerrür etmesin. Beşer bunları sona erdirdiği an hadiseler duracaktır. Tarihi tekerrürlerden ders aldığı izaya geldiği an, iman çizgisinde toplandığı an, kalbi ve ruh itminana kavuşturduğu an, manevi açlıktan kurtulduğu an, tarihi tekerrürlerden duracaktır. Mümkün mi, değil mi? Ben mümkündür desem başkalarının yaptığı gibi ütopik dünyalardan bahsetmiş olacağım. Hayalden size bahsetmiyor. Tarihi realiteler muvaciasından, günümüzün insanının düşünmesi lazım gelen şeye doğru adım adım gelirken size bir şeyler intikal ettirmeye çalışıyorum. Bütün bunlar içtimai cemaatlerin başına gelen musibetler halinde çereyan etmiş musibetlerdir. Bir de bu musibetlerin terden terden sahsara geldiğini görürüz. Mesela Karun'un başına gelen musibet vardır. İnne Karune kana min kavmi Musa fe baga aleyhim ve ateynahum minel kunuzi ma inname fatihuhu latanu bil usba ulil quve. O Hazreti Musa'nın cemaatinden idim. O cemaate baş kaldırmış, Hazreti Musa'ya baş kaldırmış isyan etmiştim. Kulluk mükellefiyetini yerine getirmemiştim. İhtimaiya karşı kendi toplumuna karşı borçlu idim. O borcunu eda etmemiş yerine getirmemiştim. Kendinden istenen zekatı vermemiştim. Kazandığı malının içinde başkalarının hakkı bulunduğu hakikatin itiraf etmemiş. Fiilen bu yola girememiştim. Böbürlenmiş cemaatine karşı debdebe ve zinet içinde toplumun içine çıkınca inna mauti tu ala ilmin indi demiştim. Bildiğim için Yapıp çattığım için ben bunları elde ettim. İlmimle, irfanımla elde ettim. Benim kazandığım şey içinde de başkalarının hakkı olamaz demiştim. Hem Allah'ın insanlarına karşı nankörlükte bulunmuş, hem de fakirin, fukaranın talalet ve tuğyanına sebebiyet vermiştim. Malının içinde onların haklarını inkar etmiştim. Ve Seyyidine, Hazreti Musa'ya iftirada bulunmuştum. Bunu üstureler yazıyor.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 Allah'ın lütfu ve inayeti olarak nebisini perişan da mahzun etmemişti. <gülüyor> <fazı> Fehasafna bihi ve bidari'l-ard. Fe ma kana lehum min fi'atin yantasirun ve ma yurduyla yuvasıyla. Lut kavmi gibi onun da yerin dibine batırığı verdik. Kırı verdik bir yer tabakasını. Çeki verdik onu yerin dibine. Bütün servetiyle ve samanıyla. Manasıyla batmış insanım kalbiyle tükenmiş insanım, ruhuyla sıfıra incirar etmiş insanım. Cismini de ruhunun yanına aldık, cismini de kalbinin yanına aldık, servet ve zamanını da taşlaştırıp, fosilleştirip, ruhunun da kalbinin yanına aldık, ruh ve ceset birliğine ulaştırdık. Taştı kalbi ruhu itibariyle, taş yaptık. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِي الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُمْ featin yansurun. Kendisine yardım edecek bir cemaati de olamadım.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 Jgalnâ lahâdîma jneteen min nakhil ve anab, vajgalnâ bîn hûma zera. Kilt al jneteen atet ukula, vlem taz minu şeyen vafjärnâ Kendilerine bahsettiği bağ ve bahçelerden bahsediyor. Ayetin bazı noktalarını unutarak doğru okuyamadım. hatırlarsam okuyacağım. Bağ ve bahçelerden bahsediyor.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 Allah bağ ve bahçeler içinden ırmaklar akan bağ ve bahçeler lütfetmiştir. Ama ondan körlük yaptı uzun boylu anlatıyorum Kardeşi mümin onu ikaz ettim Allah'a şi koşmamasını tavsiye ettim O ise her şeyi nefsine mal ederek ona sahip çıkmaya çalıştım Benimdir dedim Temer ayrılmadım ve sonra neticeyi anlatıyorum ve o bi bir temerhi فأصبح يقلب كفيه على ما لا حول ولا قوة إلا الله. وضرب لهم مثلاً الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وحففناهما بنخل.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 Bağ ve bahçesinin içine girdiği zaman şunu görüyor. Ve uhita bi samari fe asbaha yuqallibu kaffeyhi ala ma anfaqa fiha ala urushih. Kendisini Allah'ın lütfettiği her şey çepeçevre bela ve musibet tarafından sarılmış, tamamen yok edilmiş o ellerini o bağ ve bahçesi kendi kaideleri üzerine, sütunları üzerine çıkmış olarak görecek ve ciddi bir teessür ve telahuf içinde يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْتِكْ وِرَبِّي اَحَدًا diyecek. Keşke Rabbime eş ortak koşmasaydım. Keşke Allah'ımı bilseydim. Kalbimin kuğutu ve gıdasını verseydim. Başımıza gelen şu kaileler gelmeyecektim. Kur'an ister cemaatlerin, isterse ferslerin başına gelen bu musibet tablolarını bize anlatırken biz bunlardan ders alalım diye anlatıyor. Bunlardan dersi mümin alır.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 Kainatta cereyan eden ayetlerimizin, şeriatı fıtriye içinde cereyan eden hayatı tekviniyenin kanunlarının, fiziğin, kimyanın kanunlarının, astronominin, astrofiziğin kanunlarının, hayat memat kanunlarının, yeryüzünde kibirlenerek dolaşan, işlerindeki şartlanmışlıktan uzaklaşamayan, kafalarındaki muhkem kanun ve kaziyeleri atamayan, bir tarafana bu hakikatlara bakamayan kimselerin gözünden çeviriverdik. Başkaları gibi, inananlar gibi onlar da ona bakacak ama ders alamayacaklar. Başkaları fiziğin esrarlı kanunlarına, kimyanın esrarlı kanunlarına baktığı zaman, bunların arkasında çereyan eden muhteşem Sani'nin elini görecek. Tazimle o eli öpecek ve itminana kavuşacaktır. Ama şartlanmışlık içinde bunlara bakanlar istifade edemeyecekler. Biz onların nazarlarını çevirdik. Çocuk bakışlarıyla onlar kainatta çereyan eden hadiselere,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 bin makam kat etseler bilen bin doruğa yükselseler bile bir şey anlayamayacaklar. وَاِيَّ رَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلَمْ İnsana huzur ve saadet vaat eden doğru yolu gördükleri zaman aman der kaçar ve onu yol olarak asla benimsemezler. Ama taşkınlık, sefahat ve dalalet yolunu gördükleri zaman akın akın akar içine girerler. Zararlı meşrubat mı dalar içine girerler. Zina mıdalar içine girerler, gayri ahlaki şeyler midalar içine girerler, gençliği baştan çıkarma, şirazeden çıkarma mıdalar içine girerler. Ne kadar taşkınlık gayet yollar varsa bütün yolları dener, bütününün içine girer, bütününde görünmeye çalışırlar. Doğru yol yok onlar için. Çünkü eşya ve hadiselere şartlanmışlık içinde bakıyorlar.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 Yanı başımızda dahi bir kısım yerler bassa, bir kısım milletler tükense, bir kısım milletler tarihe karıştan, yine bunu adi sebeplere ve şartlara vermek suretiyle izaha kalkışacak, peşi peşine gelen bu hadiselerde desti kudretin nesrettiği bir kısım manaların bulunduğuna ihtimal vermeyeceklerdir. Bunlardan müminler ders alacak. Bunlar uyarılmak için kendilerine gönderilmiş bile, ibret dersi olarak bilecek, kendilerine gelecek, akıllarını başlarını alacak, ruh köküne teveccüh edecek, manaya teveccüh edecek, mazide kendilerini var eden umde ve esaslara teveccüh edecek, o kaideler üzerinde gelişmeye çalışacaklar. Ali, tarihi tekerürlerden ibret alacak da sadece müminler olacaktır.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 Bunu bundan evvelki iki derste ariz ve âmik ettim. Yeryüzünde cereyan eden hadiseler öyle müeyyid ve müeyyidedir ki, onlara bakan, onların simasında hakikati okuyan bir insan, izaya gelecek ve doğruyu bulacaktır. Ve bütün bunlardan başka bir de geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketler, belalar ve musibetlerle, Allah, ayeti ı konuşturuyor, şeriat fıtriyanın kanunlarını konuşturuyor,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 kendi kendine çeki düzen vermekle mükellef olan bir cemaat, kendinden beklenen vazifeyi hakkıyla eda etmezsem, bir daha belini doğrultamayacağı bela ve musibetlere maruz kalır da, tarih sahnesinden silinebilir, Allah muhafaza buyursun. Ayatü beyinatın beyanı içinde görüyoruz. İnsanlara gelen şey insanların kendi nefislerindendir. فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ musibetin Ma <mâ> asabaka hasenetin femin Allah, ve ma asabaka min seyyetin fe olarak sana gelen şey Allah'tandır. Mashar olduğun iyilikler Allah'tandır. Başına gelen bela ve musibetler ise senin nefsindendir. İn Allah la yazlimun nas, ve lakinne nase Allah insanlara zulmetmez. Ne var ki insanlar kendi kendilerine zulmederler de Allah onlara ceza verir. Binan Ali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 Soldan esen rüzgara uymuş gitmiş ama hiçbir zaman kendi istikametinde tırmanması gereken noktaya tırmanamamış. Binan Ali kendimize çeki düzen vermeyi düşünürken neslimize eğilmem, onu yetiştirecek misyonları ihya etmem, onu yetiştirecek insanı ihya etmem, onu yetiştirecek kuracak milleti ihya etme mecburiyeti ve mükellefiyeti içindeyiz. Ve şu son kertedem, ötesinde ölüm olan kertedem.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 Afgan işgal edilecektir, İran'da işgal edilecektir, Mısır'da işgal edilecektir, Suriye'de işgal edilecektir. Hak, hakikat ve insanlık adına bunlara müdahale edecek birisi çıkmayacaktır. Ağırlığı olan birisim, beyaz sarayda veya kremlimde masanın başına oturup benim de sözüm vardır deyip parmak kaldıran ağır birisim, okalı birisim, donanması gezdiği okyanuslardan beşerin ödünü koparan birisi. Kanuni devrindeki ihtişamı ruhunda yaşayan bir millet, tarih sahnesinde yeniden var olmadıktan sonra kıyamete kadar beşer tarihinden, beşer hayatından, devletler muvazenesinden, muvazene unsuru bir milletten bahsetmek mümkün değildir. Sen böyle bir durumu ihraz etme, kazanma veya da beşeri ebedi derbederliği içinde kendi dalalet ve tuğyanlarıyla baş başa bırakmakla karşı karşıyasın.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 Sonra siz kendinize bir hedef ve yön tayin etmediğiniz için, neslinize yüce iddialar tanıtmadığınız, açılamadığınız için, içten içe kokuşacak ve vuruşacaksınız. Birinizin acısını öbürünüze tattıracak Kur'an diyor. Size kendi elinizle çektirecek, sizi kendi elinizle kurşunlatacak, sizi kendi neslinizle ağlatacak, bir Türk anasını başka bir Türk anasının doğurduğuyla ağlatacak. وَيُذ۪يقَ بَعَدَكُمْ بَأَسَبَعْضُونَ bazınıza bazınızın acısını tattıracak, zehir zemberek Ebu Cehil kavunu gibi yutturacak, ağzınızı, dilinizi, dudağınızı parçalattıracak, dünyaya geldiğinize ve geleceğinize bin pişman olacaksınız. Bu da vardır sizin için. Böyle kötü bir akıbete de uçar olmadan, dokuz asır alem-i İslam'ın bayrakları olmuş bu milleti, Allah muhafaza buyursun. Şu ana kadar muhafaza buyurdum. Çeşitli girizgahlarda biz,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 Batının da doğuya karşı kullandığı son karakol. Bu karakolu eşkiyaya bastırmasın. Bu muhafız milleti kıyamete kadar yeryüzünün muhafızı olarak faydar eylesin. İllahi <Sessizlik> Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Müslüman Allah'a teslim olmuş olmasının neticesi olarak Cenab-ı Hakk'ın ma'iyetindedir. Ve Cenab-ı Hakk onu perişan ve derbeder etmeyecektir. Takva dairesi içinde bulunan Allah'ın maiyetine girmiş demektir. İhsan şuurunu kavrayan Allah'ın maiyetine girmiş demektir. Allah maiyetinde bulunanları perişan ve derbeder etmeyecektir. Takva şeriatı fıtriyanın kanunlarını bilmek. İçinde yaşadığı dünyanın esrarına vakıf ve nigahban olmak demektir. Devrinin fünunu müsbetesine vakıf olmak, içtimai'nin esrarengiz kanunlarını bilmek demektir. Bu dille ve bu dalla Allah'ın huzuruna çıkmak takvadır. Ve sonra bu anlayış içinde iki büklüm olup Allah marifetini itiraf ve ifadem. bu izanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmak ise o da ihsandır. Allah mahiyetini almak istediği cemaatte bu iki âli vasfı görmek istiyorum. Bu iki vasıfla Allah'ın mahiyetine giren kimseler perişan olmama eminatını almış oluyorlar. Binaenaleyh hayali bırakmak, Allah'ın bizi himaye etmesi mevzunda hayali bırakmak, himayenin şartı evveli olan, ilk kaide ve esası olan şartları yerine getirmekle mükellefiz. Allah bizim kalıplarımıza, suretlerimize, bedenlerimize bakmıyor. Allah bizim kalplerimize ve duygularımıza bakıyor. Allah bizim iç ve dış rettaibimizin, fakültelerimizin çalışmasına bakıyor. İç uyanıklığına ve müşahedeye bakıyor. Kafanın cevvaliyetine ve terşifçiliğine bakıyor. Bu iki esasla Rabbinize müracaat ettiğiniz zaman o sizi herkese açık kapısından boş çevirmeyecektir dilenmesini bilemeyenler bir şey alamayacaklardır. Rabbin size el taf gelecekse şayet, sizin takınmanız gereken bir kısım vasıflarla ona müracaat etmeniz neticesinde gelecektir. اِنَّ اللّٰهَ ila suvarikum, اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا اِلٰى Allah cisimlerinize, suretlerinize bakmıyor, kanınıza, deminize, damarınıza bakmıyor,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 Allah onun camideki durumuna değil... ...mümin sıfatlarını sakınmasına bakacak, ona göre hükmünü verecektir. Ve şayet bir kafir kafir dediğimiz bir tanesi... ...o cesur ve cesaretli isem... ...dinamik ve canlı isem... ...metodolojiye vakıf isem... ...devrinin idrak içinde isem... ...şuuruyla eşya ve hadiseler içine dalmış... ...eşya ve hadiselerin fatihi olmuş isem... ...her şeye rağmen mümin sıfatları taşıdığı için...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 Bu kanunlara da riayet etmekle mükellefiz. Mümin bu iki kanuna riayet etmekle mükellefdir. Bu iki kanuna riayet etmekle bir yönüyle ihsan sıfatı zuhur edecek, öbür yönüyle de takva sıfatı zuhur edecekdir. Bir yönüyle müttaki olacak, öbür yönüyle de Rabbisini görüyor gibi ona kulluk yapma anlayış ve idrakine yükselecektir. Bina alay. Bu iki kanuna riayet etmenin Allah tarafından mükafatlandırma suretiyle bir mükafat olduğu, bir mücazat olduğu gibi, bu iki kanuna raayet etmemenin de cezası vardır. Kim bu kanunlara raayet etmekse cezasını görecektir. Fakat ekseriyet itibariyle, kereat-ı fıtriyede cereyan eden kanunlara, dünya ve hadiseler içinde cereyan eden kanunlara, uyulmadığı zaman cezası dünyada gelecektir. Ahirette cezası verirse bile az olacaktır.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 Allah benim kullarım demeyecektir sana, tezam! <gülüyor> Kur'an'ın ahkamını hayata hayat yapmadığın müddetçem, sen onları yaşayıp ihsan sırrına doğru tırmanmadığın müddetçem, yine maayet-i ilahiyeye giremeyecek, ihsan elde edemeyecek, yine dengeni bulamayacak, yine muvazeneli hale gelemeyecek ve belini doğrultamayacaksın. Onun içindir ki, aklı başında mümin, eğer tekvini emirler, eğer teşli emirler,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 bir hakikati vahidenin sadece üç yüzünden ibarettir. Ortada tek hakikat vardır. Tek hakikat vardır Allah'ın mahlukum, Allah'ın görmesini istediği şekil keyfiyet hüviyettir. Ama bunun bir yüzü Kur'an'dır. Öbür yüzü mükellef olan beşerdir. iki yüzü de kainat ve halinde dalgalanıp giden eşya Mümin bunları yan yana getirdiği zaman tevhide ulaşacaktır. Hayatta tevhide ulaşacaktır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 Eşya bu çeşitli durumlarından bahsetmektedir. Bunu mükerrer mevisalalarla sizin huzurunuza getirip bu mevzuda Allah'ın muciz ve beyan, intikal ettirdik. Ayatı tekviniye'ye nasıl baktığını göstermeye çalıştık. Bu mevzuda söylenecek sözleri zayıf sayıyorum. Aklı başından mümin bu iki kanunlar, ayeti birbirinden ayırmayacağız. Amelde tevhid şuuru içinden, birleştirme şuuru içinde bunlara riayet edecek ve 20. asırda içine düştüğü gayyadan ancak bu suretle çıkmaya çalışacaktır. Kahvedeki kahveden çıksın. Kerim olmayan cimriliği bıraksın, bakilliği bıraksın. Allah'ın sevdiği sıfatları takınsın. Çalışkan olmayan tembelliği bıraksın, çalışsın Allah'ın sevdiği sıfatı takınsın. Araştırmacı olmayan araştırsın Kur'an yer yer ayetleriyle. Eşre ve hadiselerin nikabını kaldırıp bizi onlara baktırmak istiyoruz. Eşya ve hadiselerin, veraların arasındaki hakikatlarına baksın, nüfuz etmeye çalışsın, anlasın. O şuur ve o idrakla Allah yolunda kendisinden istenen şeyler yerine getirmeye çalışsın. Allah ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın milletimizi bu mevzuda aziz ve payidar eylesin. Teşrihi emirleri ve tekvini emirleri kavramaya muvaffak kılsın. İzdari mümin sıfatlarıyla donatsın, mamur kılsın. Kafir sıfatlarıyla ittisaftan uzaklaşma imkanını versin. Ela inna hasanal kalam ve bi la'n nizam. Kalamullahil malikul azizil alim. Kima qala Allahu tebaraka fil kalam. Ve izaa kura'al Qur'anu turhamun. shaytanir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 İnna <Mr>. Allah ve على Ya عليه وسلمو تسليم على Allahumma على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد. كمأصلّيت على سيدنا İbrahim و في العالمين ربنا رضي الله عن صديك ابي بكر الفاروق ومروى وعلي رضي الله عنهم وارثه الستة الباكية العشرة المبشرة وارث صحابته والتابعين الاخيار منهم الابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم بالتكام. عباد الله اللهن كulları ne olursanız olunuz, Allah'ın kulları. Nereye giderseniz gidiniz, tasmasını boynundan atamayan Allah'ın kulları. Aczıyla, fakriyle, tükenmesiyle Allah'a kul olduğunu her haliyle itiraf eden Allah'ın kulları. İttakullah <Sessizlik> اللّٰهَ atiu Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın kanunlarını bilin, o kanunların himayesine girin.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 servetinizi sarf etmenizle sizi emrediyorum. Ve yanhani'l fahsayi ve'l münkeri ve'l bagi. Ye'izukum her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımamanın her çeşidinden, serkeşlik yapmanın, baş kaldırmanın, isyan etmenin her çeşidinden ve dini mübin İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyoruz. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü indiraflar içinde, yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Emni aman içinde yaşayasınız ve cennete dahil olasınız. اَقِمِزْ صَلَاهُ اِنَّا صَلَاتَ تَنْهَا اَنِلْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ